Allah'ın İbrahim'e vaadi, seni insanlara imam yapacağım. İbrahim, Yüce Allah'ın ateşli imtanlarından geçerek, onun rahmet ve nimet vadine mazhar olmuştur. Yüce Allah'ın, ben seni insanlara imam yapacağım vaadi, işte bu mazhariyetten kaynaklanmaktadır. İsrailoğullarından arka arkaya rasuller ve nebiler çıkarmış, kitap ve hikmet vermiş ve onları İslam'a, hakka çağıran önderler kılmıştır. Yüce Allah, İbrahim,